Bölüm 287. Faizin haram oluşu. Faiz yiyenler kabirlerinden ancak şeytanın dokunup çarptığı kimseler gibi kalkarlar. Çünkü onlar alışverişte bir tür faizdir derler. Halbuki Allah alışverişi helal sayarken faizi haram kılmıştır. Kim Rabbinin övüdünü dinler ve hemen faizden vazgeçerse, artık geçmişte aldığı faizler, kendisine aittir. Ve onun hakkında karar vermek, artık Allah'a kalır. Kim de faize tekrar dönerse, içinde yaşayıp kalacakları ateşe mahkum olanlar, işte böyleleridir. Allah, faizli kazançları, bereketten mahrum eder. Ama karşılıksız yardımları, sadakaları, kat kat arttırarak bereketlendirir. Allah, gerçekleri örtbas edenleri, günahlarında ve küfründe ısrar edenlerin, hiçbirini sevmez. İman edenler, Doğru ve yararlı işler yapanlar, Namazlarında dikkatli ve devamlı olanlar, Karşılıksız yardımda bulunanlar, İşte onlar, mükafatlarını Rablerinden alacaklardır. Ve onlara ne korku vardır, ne de üzülürler. Ey inananlar! Allah'tan korkun! Ve eğer gerçekten mü'minseniz, Faizden doğan kazançların tümünden vazgeçin. 2. Bakara 275-278 Hadis 1617 İbn-i Mes'ud, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, faiz alana da, verene de lanet etti. Tirmizi ve başka hadisçiler, şahitlerine ve yazanlarına kelimelerini ilave ettiler.